TÜRK Kelebek Prenses Evvel zaman içinde güzel bir prenses vardı. Ruhu cildi kadar pürüzsüz, gözleri içinde kaybolacağınız kadar büyüleyiciydi. Tüm komşu ülkelerde sadece güzelliğiyle değil, zekası ve ince esprileriyle de tanınıyordu. Beyaz atlı prensi olmak isteyen birçok aday vardı. Ama hepsi başarısız oldu. Tüm okyanusları kurutabilecek sihre sahip bir adam prensese aşık oldu. Sihirbaz Skyla'ya evlenme teklif etmek için kaleye geldi. Güzel prenses uzaklardan buraya size evlenme teklif etmeye geldim. Ancak prenses onu geri çevirdi. Bana layık değilsin sen. Bu sözü sihirbazı çok öfkelendirdi. Onu çok seviyordu. Ondan vazgeçemezdi. Prensesi bir kelebeğe yumuştürdü. Kimse daha ne olduğunu anlayamadan ikisi de yok olup gitti. Eğer onunla evlenirse prensesi eski haline getireceğine söz verdi. Ama Skyla yine reddetti. Güzel prenses, neden hala beni geri çeviriyorsun? Bana layık değilsin sen. Layık değil miyim? Ama sen bir kelebeksin. Beni seversen seni yeniden insana dönüştürürüm. Asla! Ama bir gece kaçma fırsatı yakaladı. Ve kaçtı. Ne gerekiyor prenses? Tabul edip benimle gitmiş. <Gülüyor> Uçmak çok yorucuymuş. <Gülüyor> <Gülüyor> Git buradan. <Gülüyor> Bir anlığına prenses kelebek olduğunu unuttu. Ama inatçı prenses hemen gözyaşlarını sildi ve yoluna devam etti. Olamaz! Bu nedir? Yeni konuğum kim acaba? Ben prensesim. Ne kadar güzel bir kelebek! Neden duvarında benim tablolarım var? Ressam onun bu yakarışlarını duymadı. Çünkü prensesin sesi öyle zayıf çıkıyordu ki bir sinek bile onu duyamazdı. Prensesin tablolarını mı beğendin sen? Benim hayatımda gördüğüm en güzel kadın. Yüzü sürekli rüyalarıma giriyor. Onun resimlerini yapıyorum. Ama prenses benim. Ne yapıyorsun? Bırak beni. Sakın merak etme. Hadi bakalım benim yeni kelebek arkadaşım. Ressam prensesi yakaladı. Büyük hayranlık duyduğu prenses olduğunun farkında değildi. İki gün sonra kanadı iyileşince ressam onu doğaya bıraktı. Prenses uçtu, uçtu. Nereye gideceğini bilmiyordu. Oh, ah, tanrım, nereye gideceğim? Bir şelale buldu. Eskiden her Dolunay'da gittiği ve istediği şarkıları söylediği şelaleyi an. Hımsattı, söyledi. Ağlamaya başladı ve üzücü bir şarkı mırıldandı. Bu şelalenin bir tanrıçanın evi olduğundan haberi yoktu. Senin ne kadar da hoş bir sesin var küçük kelebek. Ben prensesim. Evim olan şelalenin içinden mırıldandığını duydum. Mırıldanmak mı? Şarkı söylüyordum. Prenses hala kimsenin gerçek sesini duyamadığını anlayamamıştı. Faniler seni asla duyamaz. Sana insan gibi konuşabilme becerisi vereceğim. Prensesin gerçek sesi duyuldu. Prenses içinden gelen şarkıları söyledi. Tanrıça ondan öyle etkilendi ki Skyla'nın bir dileğini yerine getireceğini söyledi. Aa, teşekkür ederim Tanrıça. Tanrıça'ya başına gelenleri anlattı ve dileğinin yeniden insana dönüşmek olduğunu söyledi. Aa, böyle bir şey yapamam çünkü büyü kalıcı şekilde tersine çevrilemeyecek kadar güçlü bir büyü. Kalıcı şekilde mi? Nasıl yani? Seni yeniden insana dönüştürebilirim. Ama sadece iki dakikalığına. Ah, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ayrıca bu büyüyü tamamen etkisiz kılmanın yolu, sana bu büyüyü yapan kişiyi öldürmen olacaktır. Bunu, bunu o sivil, yaşlı sihirbaz yaptı. Ve unutma, o sihirbazı yok edebilirsen, yeniden insana dönüşebilirsin. Prenses, o iki dakikalık dönüşümü çok ihtiyaç duyduğu bir anda yaşayacağını söyledi. Ve unutma, o iki dakika geçince, eğer sihirbazı öldürmemiş olursan, sonsuza kadar kelebek olarak kalacaksın. Tamam Tanrıça, ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ah, küçük kelebek arkadaşım dönmüş. Bana yardım etmelisin. Lütfen bana yardım et. Konuşabiliyorsun. Ne konuda yardım istiyorsun? Ben Prenses Skylay'ım. Yeniden insana dönüşmem için yardımına ihtiyacım var. Ben anlamıyorum. Sen nasıl prenses olabilirsin ki? Bunca yıldır sevdiğim, büyük aşk beslediğim kadın. Sen sadece bir kelebeksin. Bana aşık olan kötü kalpli bir sihirbaz yaptı, beni tutsa kaldım. O sefil kartalından zar zor kaçtım. Kaçmaya çalışırken kendimi burada buldum. Ressam tereddüde kapıldı. Bu konuşan kelebek gerçekten Prenses Skyli olabilir miydi? Prenses olduğunu kanıtlaman gerekecek. Saçmalık! Yani evime gelen her konuşan kelebeğe inanmamı mı bekliyorsun? Ressam haklıydı. Pekala. Bana sadece prensesin bilebileceği bir şey sor hadi. Hmm. Baban sana altıncı yaş gününde ne aldı? Çok kolay. Güzel bir midilli. Hala o midilliye binerim. Yani insanken binerdim. Doğru. Hay canına. Sen gerçekten prensessin. Evime gelmen benim için büyük bir onur. Evet, evet. Onur, acele etmeliyiz. Sihirbaz. Elbette prensesim. Sen ne yapıyorsun öyle? Hemen gitmemiz gerekiyor. Sihirbazı ellerimle mi öldüreceğim hanımefendi? Burada bir yerlerde silahlarım ve zırhım olacaktı. En azılı savaşçı sayılmazdı. Ama prensesin önünde hayatını onun için feda etmeye hazır halde dikilince prenseste bir duygu uyandı. Ne zamandır benim resimlerimi yapıyorsun? Doğduğun günden bu yana büyüleyici bir manken olduğunu düşünüyorum. Büyük bir hayale dönüşeceğini hiç bilmiyordum. Prenses o zaman ressamın hayatı boyunca aradığı erkek olduğunu anladı. Gitmemiz gerekmiyor mu hanımefendi? Evet. Acilen sihirbazın kalesine gitmeliyiz. Yolu ben göstereceğim. Sihirbazın karanlık ve kasvetli kalesine gittiler. Yatak odası aşağıda. Eğer uyuyorsa belki uyanmadan onu öldürebiliriz. Umarım öyledir. Bana şövalye denemez. Hey! Kim var orada? Eyvah! Kim evime girme cüretini gösterdi? Prenses Skylla ve cesur savaşçısı. Bu korkudan titreyen sersem bir rakibim olacak. Olamaz, sensin! Beni kurtarmak için insana dönüştün. Haklısın şövalye. Gerçek prensim. Ölmek üzere olduğunu görünce sihirbaz fikir değiştirdi. Beni sevsin ya da sevmesin ona sevgim büyük. Ölmesine asla izin veremem. Gitti. Yeniden insanım. Hadi eve gidelim prensesim. Sihirbazın ahırından bir at çaldılar. Ve birlikte yeni yaşamlarına başlamak üzere eve yola çıktılar. Ve sonsuza dek mutlu oldular.